Ali İmran Suresi Necm 477 Elif Lam Mib Allah kendisinden başka Tanrı diye bir şey olmayandır. Her zaman biridir, kayyumdur. Yani her şeyi ayakta tutandır, koruyandır. Allah sana sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak bu kitabı hak ile indirdi. O, daha önce insanlara doğru yol kılavuzu olarak Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Furkanı da o indirdi. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ayetlerini bilerek reddeden şu kimseler, çetin bir azap kendileri için olanlardır. Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Suçluları yakalayıp cezalandırmak suretiyle adaleti sağlayandır. Şüphesiz Allah, yeryüzünde ve gökte hiçbir şey kendisine gizli kalmayandır. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Kendisinden başka ilah diye bir şey yoktur. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Allah, sana bu kitabı indirendir. Bu kitaptan bir kısmı yasa içeren ayetlerdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri de benzeşen anlamlılardır. Ama durum bu iken kalplerinde kaypatlık, tutarsızlık olan kimseler, insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya sürüklemek ve onun anlamlarından en uygununun tespitine yeltenmek için Hemen ondan benzeşen anlamlı olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun anlamlarından en uygun olanının tespitini, Ancak Allah ve biz buna inandık, Hepsi Rabbimiz katındandır. Rabbimiz, Bize kılavuzluk ettikten sonra kalplerimizi çevirme. Bize kendi nezdinden rahmet lütfet. Şüphesiz sen, Bol bol lütfedenin ta kendisisin. Rabbimiz, şüphesiz sen insanları kendisinde hiçbir şüphe olmayan gün için toplayansın. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez diyen o bilgide uzman olanlar bilirler. Ve sadece kavrama yetenekleri olanlar öğüt alırlar. Necm 478 Şüphesiz kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, onların malları ve evlatları, aynı firavunun yakınlarının ve onlardan öncekilerinki gibi, Allah'tan hiçbir şeyi savamaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Firavunun yakınları ve onlardan öncekiler, ayetlerimizi yalanladılar da, Allah onları günahları yüzünden yakalayıverdi. Ve Allah, cezası, yakalaması çok çetin olandır. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere siz yakında yenilgiye uğrayacak ve cehenneme toplanacaksınız de. Ve o ne kötü bir döşektir. Necim 479 Karşılaşan iki birlikte sizin için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Birliğin biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri de kafirdi. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtendi, inanmayandı. Onları göz görüşüyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah, dilediğini yardımıyla güçlendirir. Şüphesiz bunda basiret sahipleri, sağduyulu kimseler için kesinlikle bir ibret vardır. Necm 480 Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, etinden ve sütünden yararlanılan hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek insanlara süslü, çekici kılındı. Bunlar basit dünya hayatının kazanımıdır ve Allah varılacak güzel yer kendi katında olandır. De ki, Size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Allah'ın koruması altına girmiş Rabbimiz. Şüphesiz biz inandık. Artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, direnç gösteren, doğru olan, sürekli saygıda duran, Allah yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bağışlanma dileyen kişiler için Rabblerinin katında İçinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır. Ve Allah, kulları en iyi görendir. Necim 481 Allah, doğadaki güçler, haberci ayetler ve hakkaniyeti ayakta tutan bilgi sahipleri, şüphesiz Allah'tan başka ilah diye bir şeyin olmadığına tanıklık etti. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandan, en iyi yasa koyandan başka ilah diye bir şey yoktur. Şüphesiz Allah nezdinde din, İslam'dır. Kendisine kitap verilen kimseler de ancak kendilerine o bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ayrılığa düştüler. Kim de Allah'ın ayetlerini örtbas ederse artık şüphesiz Allah hesabı çabuklaştırandır. Buna rağmen eğer seninle tartışırlarsa de ki, ben tüm benliğimi Allah için İslamlaştırdım, ben Müslüman oldum. Bana uyanlar da Müslüman oldular. Kitap verilenlere ve ana kentlilere siz de sağlamlaştırdınız mı? İslam'ı kabul ettiniz mi de. Eğer sağlamlaştırırlarsa, İslam'a girerlerse, artık kılavuzlandıkları doğru yola ermişlerdir. Ve eğer sırt çevirirlerse, sana düşen sadece mesajı iletmektir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini örtbas eden, haksız yere peygamberleri öldüren... ''Ve insanlardan hakkaniyeti emreden kimseleri öldüren kişiler, sen hemen bunları acıklı bir azapla müjdele. İşte bunlar, dünyada ve ahirette amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Onlar için yardımcılardan da bir şey yoktur. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olan şu kimseleri görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Onlar, aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. Sonra onlardan bir kısmı mesafelenerek geri duruyorlar. Bu, onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır demeleri nedeniyledir. Onların uydurmuş oldukları şeyler de dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. Peki, kendisinde hiç şüphe olmayan o günde onları bir araya topladığımız, ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandıkları şeyler tamamen ödendiği zaman nasıl olacaktır? Necim 482 De ki, Ey hükümranlığın hükümranı Allah'ım! Sen hükümranlığı dilediğin kimseye verirsin. Dilediğin kimseden de hükümranlığı çeker alırsın. Dilediğin kimseyi güçlü yaparsın. Dilediğin kimseyi de alçak, rezil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Sen geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın. Sen ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Necm 483 Müminler kendilerinden seviyesiz, kafirleri, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek deden kimseleri yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmesinler, yönetici yapmasınlar, yaşamlarını onların ellerine teslim etmesinler. Artık onu her kim yaparsa Allah'tan hiçbir şeyi yoktur. Ancak onlardan bir korunma yapmanız başkadır. Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Ve oluş, barış yalnızca Allah'adır. De ki, göğüslerinizdeki şeyleri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde olan şeyleri ve yerde olan şeyleri bilir. Ve Allah her şeye gücü yetendir. O gün her kişi hayırdan işlediği şeyleri, kötülükten işlediği şeyleri hazırlanmış bulur. Kendisiyle yaptığı kötülükler arasında şüphesiz çok uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Şüphesiz Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, ''Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o zaman bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Ve Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. De ki, Allah'a ve elçiye itaat edin, artık yüz çevirirlerse, biriniz ki, şüphesiz Allah, kafirleri, kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimseleri sevmez. Necm 484 Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan olmak üzere alemler üzerine seçkin kıldı. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Hani bir zaman İmran'ın karısı, Rabbim, kesinlikle ben karnımdakini tam hür olarak senin için adadım. Sen de benden kabul et. Şüphesiz sen en iyi işitensin, en iyi bilensin demişti. Onu doğurunca da ''Rabbim şüphesiz ben onu kız doğurdum. Halbuki Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ve şüphesiz ona Meryem adını verdim. Ve şüphesiz ben onu ve soyunu şeytan racimden kovulmuş, katil, asılsız söz ve düşünce üreten, karanlığa taş atan şeytandan sana sığdırırım dedi. Bunun üzerine Rabbi Meryem'i güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki olarak bitirdi ve ona, Meryem'e, İsa'yı gayrimeşru şekilde doğurmayıp Allah'ın iradesi çerçevesinde babasız doğuruşuna Zekeriya'yı kefil kıldı. Zekeriya ne zaman onun üzerine özel odaya girse onun yanında bir rızık bulurdu. Zekeriya, ey Meryem! ''Bu sana nereden?'' dedi. Meryem de ''O Allah katındandır.'' dedi. Şüphesiz Allah, gilediğini hesapsız rızıklandırır. Orada Zekeriya, Rabbine yakardı. ''Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Şüphesiz sen duayı en iyi işitensin.'' dedi. Sonra Zekeriya, özel kürsüde, ''Dikilmiş salat ederken, yani eğitim, öğretim yaptırırken, haberci ayetler ona ''Şüphesiz Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, bir önder, iffetli bir peygamber olarak salihlerden Yahya'yı müjdeliyor.'' diye seslendiler. Zekeriya, ''Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken, karım da kısır iken, ''Benim için bir delikanlı nasıl olabilir?'' dedi. ''Allah, öyledir. Allah dilediğini yapar.'' dedi. Zekeriya, ''Rabbim, benim için bir alamet gösterge göster.'' dedi. ''Allah, senin alametin göstergen işaretle hariç insanlara üç gün konuşmamandır ve Rabbini çok an, her zaman noksan sıfatlardan arındır.'' dedi. Ve hani haberci ayetler, Ey Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz biri yaptı ve seni alemlerin kadınlarına seçti. Ey Meryem, Rabbine saygılı ol, ona boyun eğip teslimiyet göster ve Allah'ı birleyen erkeklerle beraber sen de Allah'ı birle demişlerdi. İşte bu, algılama imkanının olmadığı, Geçmişin önemli haberlerinden sana vahyettiklerimizdir. Ve Meryem'e hangisi kefil olacağına kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Onlar tartışırlarken de sen yanlarında değildin. Hani bir zaman haberci ayetler, Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette saygındır. Ve o, yaklaştırılanlardan ve salihlerdendir. Yüksek mevkide bulunarak ve yetişkin biri olarak insanlarla konuşacaktır da. Ve Allah, ona kitabı, haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri ve Tevrat ile İncil'i öğretecek. Ve onu İsrail oğullarına, bu bir gerçek ki ben size Rabbinizden bir alamet gösterge getirdim. Göstergeyle geldim. Şüphesiz ben sizin için çamurdan, kilden, seramikten, kuş şekli gibi bir şey, buhurdan yani tüssülük tasarlarım. Sonra onun içine üflerim. Aerosol oluştururum da Allah'ın izniyle hastalık yapan şeyler kuş olu verir, uçar gider. Ben Körü ve abraşı iyileştirir, sosyal ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Yiyeceklerinizi ve evlerinizde zahire yapacaklarınızı biriktirip sonra yiyeceklerinizi size haber veririm. Eğer inananlarsanız bunda sizin için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Tevrat'tan sadece İncil'de yer alanları doğrulayacağım. Size yasaklanmış olanların bir kısmını serbest edeceğim. Rabbinizden bir alamet gösterge de getirdim size artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin Şüphesiz Allah benim Rabbimdir ve sizin rabbinizdir onun için ona kulluk edin İşte bu doğru yoldur diye bir elçi yapacak demişlerdir Meryem Rabbim bana bir beşer dokunmamışken benim için çocuk nasıl olur dedi Allah Öyledir, Allah dilediği şeyi oluşturur. O bir işe karar verdiği zaman onun için ol der, o da hemen olur dedi. Sonra İsa, onlardan küfrü, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmeyi sezince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, Allah'ın yardımcıları biziz, biz Allah'a iman ettik. Bizim şüphesiz Müslimler olduğumuza tanık ol. Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Elçiye de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz dediler. Ve inanmayanlar kötü plan yaptılar. Allah da onların kötü planlarını boşa çıkardı. Ve Allah, kötü planları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Hani Allah, ey İsa, Şüphesiz ki ben seni geçmişte yaptıklarını ve yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırıcıyım, öldürücüyüm. Seni kendime yükselteceğim ve seni kafirlerden benim ilahlığımı ve Rabbimi bilerek reddeden kimselerden temizleyeceğim. Ve de sana uyan kimseleri, kıyamete kadar kafirlerin benim ilahlığımı, Rabbimi bilerek reddeden o kişilerin üstünde tutucuyum. Sonra dönüşünüz, yalnızca banadır. Sonra da ayrılığa düştüğünüz şeylerde aranızda hükmedeceğim. Kafirlere, benim ilahlığımı ve Rabbimi bilerek deden şu kimselere gelince de, onlara dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azap edeceğim. Onlar için yardımcılardan bir şey de olmayacaktır. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere gelince de, Allah, onların ödüllerini tas tamam ödeyecektir. Ve Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları sevmez demişti. İşte bu, biz bunu sana ayetlerden ve yasalar içeren hatırlatmalardan, öğütlerden, Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in her insanın durumu gibidir. O, onu topraktan oluşturdu. Sonra ona ol dedi. O da hemen oldu. Bu gerçek senin Rabbindendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Sana bilgiden geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışırsa hemen gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da birbirimizi dışlayıp gözden çıkaralım da Allah'ın dışlayıp gözden çıkarmasını yalancılar üzerine kılalım de. Şüphesiz bu, kesinlikle gerçek kıssanın ta kendisidir. Allah'tan başka hiçbir Tanrı da yoktur. Ve şüphesiz Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisidir. Artık yüz çevirirlerse bilinsin ki Allah bozguncuları en iyi bilendir. Necm 485 De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ın aslarından bazımız bazımızı Rabler edinmeyelim ilkesine gerimiz. Buna rağmen eğer kitap ehli yüz çevirirlerse artık şüphesiz bizim Müslimler olduğumuza şahit olun deyin. Ey kitap ehli! Tevrat ve İncil kendisinden sonra indirildiği halde İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? İşte siz bunlarsınız. Biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Peki hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim, Yahudi ve Nasrani yani Hristiyan değildi. Ama o Hakka dönmüş bir Müslim'di, İslamlaştıran kişiydi. O, ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber ve şu iman eden kimselerdir. Allah, müminlerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınıdır. Kitap ehlinden bir taife sizi saptırmak istedi. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırıyorlar, farkına da varmıyorlar. Ey kitap ehli! Sizler tanık olup dururken niçin Allah'ın ayetlerini bilerek reddedip duruyorsunuz? Ey kitap ehli! Sizler bilip dururken niçin hakkı batıla karıştırıyor ve gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup da müminlerin dönmeleri için indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da bilerek reddedin, inanmayın. Ve size verilenin benzerinin bir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin nezdinde sizin aleyhinize deliller getirecekleri hususunda kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz kılavuzluk Allah'ın kılavuzluğudur. De ki, şüphesiz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah, Bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir. Rahmetini dilediğine özelleştirir ve Allah büyük lütuf sahibidir. Ve kitap ehlinden öylesi vardır ki, eğer onlara yüklerle emanet teslim etsen, onu sana geri öden. Onlardan öyleleri de vardır ki, ona bir tek altın para emanet etsen, üzerine dikilmeden onu sana geri vermez. Bu, Onların, ümmilerin, ana kentlerin bizim aleyhimize yol bulmaları mümkün değildir demelerinden dolayıdır. Onlar bilip durdukları halde Allah hakkında yalan da söylerler. Hayır, kim onun ahdine, ona verdiği söze vefalı olursa ve Allah'ın koruması altına girerse, bilsin ki şüphesiz Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri sever. Şüphesiz Allah'ın ahdini, Allah'a verdikleri sözleri ve yeminlerini az bir paraya satan şu kimseler, işte onlar ahirette kendilerine hiçbir pay olmayanlardır. Ve Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Çok acıklı azap da onlar içindir. Ve kitap ehlinden bazı söz ve ilkeleri, Kitaptan olmamasına rağmen siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba doğru eğip büken akılsız, serseri bir grup vardır. O, Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Kendileri bilip dururken Allah'a karşı yalan da söylerler. Necm 486 Allah'ın ölümlü kimselerden kendisine kitap, yasama, yürütme ve peygamberlik verdiği hiçbir kimse için insanlara Allah'ın aslarından olan bana kul köle olun demek yakışmaz. Fakat öğrettiğiniz ve ders aldığınız, okuduğunuz kitap gereğince Rab'be içtenlikli kullar olunuz demesi yaraşır. Ve Allah size doğal güçleri, zorbaları, zorba yönetimleri ve peygamberleri Rab'ler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size küfrü, kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmeyi emreder mi? Necim 487 Ve hani Allah peygamberlerden, ''Andolsun ki size kitaptan ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için kurulmuş kanun, düstur ve ilkelerden verdim, sonra yanınızda bulunanı için bir elçi geldiğinde'' ''Ona kesinlikle inanacak ve ona yardım edeceksiniz'' sağlam sözünü almıştı. ''Allah, bunu ikrar edip de kabul ettiniz mi ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı, verdiğiniz sözü kesinlikle yerine getirecek misiniz?'' dedi. ''Onlar, ikrar ettik'' dediler. ''Allah, öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım'' dedi. Artık bundan sonra her kim dönerse, artık işte onlar hak yoldan çıkanların ta kendileridir. Necm 488 Peki onlar, göklerde ve yerde olan herkes ister istemez onun için İslamlaşmışken ve kendileri de sadece ona döndürüleceklerken Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rab'lerinden verilenlere inandık. Onlardan hiçbir arasında ayrım yapmayız ve biz yalnız onun için İslamlaşanlarız. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Ve İslam'dan başka din arayan kimse, ahirette zarar edenlerden olacaktır. İmanlarından ve şüphesiz elçinin hak olduğuna tanık olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, küfreden, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden bir topluma, Allah nasıl kılavuzluk eder? Ve Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 489 İşte onların cezaları, Allah'ın, doğal güçlerin, haberci ayetlerin, insanların hepsinin dışlayıp gözden çıkarması, sürekli içinde kalmak üzere şüphesiz onların üzerlerindedir. Kendilerinden bu azap hafifletilmez ve kendilerine süre tanınmaz. Ancak bundan sonra bilinçlenerek hatalarından dönen ve düzeltenler başka. Artık şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Şüphesiz imanlarının arkasından küfreden, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden, sonra da küfürü, gerçeği örtme işini arttırmış olan şu kimseler, onların hatalardan dönüşleri asla kabul olunmayacaktır. Ve işte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz ki küfretmiş, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş ve bu durumda oldukları halde de ölen şu kişilerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altın, onu fidye, kurtulmalık verseler bile asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar dayanılmaz azap kendileri için olanlardır. Onlar için yardımcılardan da yoktur. Necm 490 Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyi adamlık mertebesine eremezsiniz. Ve siz her neyi bağışlarsanız kesinlikle Allah onu en iyi bilendir. Necim 491 Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer doğru kimseler iseniz hemen Tevrat'ı getirip de onu okuyun. Artık kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa, artık işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. ''De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse ortak koşmaktan, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten vazgeçen biri olarak İbrahim'in dinine uyun ve o ortak koşanlardan değildi.'' Necm 492 ''Şüphesiz insanlar için bereketli ve alemlere yol gösterme olarak konulan ilk ev Mekke'dekidir.'' Onda apaçık alametler, göstergeler, İbrahim'in görev yaptığı yer yani eğitilip, yetiştirilip ortak koşmaya karşı ayaklandığı yer vardır. Ve oraya kim girerse güvende olmuştur. Ve yoluna gücü yeten herkesin beyti yani ilahiyat eğitim merkezini kastetmesi, ilahiyat eğitimi için oraya gitmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim de gerçeği örtbas ederse bilsin ki, şüphesiz Allah bütün alemlerden zengindir. Necm 493 De ki, Ey kitap ehli! Allah yaptıklarınıza tanık iken, niçin Allah'ın ayetlerini örtüp duruyorsunuz? De ki, Ey kitap ehli! Siz tanık olduğunuz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek inanan kimseleri Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Allah yaptıklarınıza duyarsız değildir.